Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve şemsu Güneş dürüldüğü, nuru narından ayrıldığı, ışığı giderildiği zaman. Ve iden Ve yıldızlar karartılarak döküldüğü zaman. Ve iden Dağlar yürütüldüğü zaman. Ve yüklü develer başıboş bırakıldığı zaman Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman Denizler tutuşturulduğu zaman Nefisler birleştirildiği, ruhlar bedenlerle bir araya getirildiği zaman Diri diri toprağa gömülen kıza hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman Sayfalar amel defterleri açıldığı zaman Gökyüzü yerinden sökülüp koparıldığı zaman Cehennem iyice alevlendirildiği zaman CENNET yakınlaştırıldığı zaman آنِمت her nefis hayır ve şer ne hazırlamış olduğunu bilecektir وَلَا أُقْسِمُ بِالخُن Artık yemin ederim, yörüngesini tamamlayıp geri dönen o yıldızlara, o akıp akıp gün ışığında gizlenenlere, kararmaya başladığı zaman geceye nefes aldığı. Ağırmaya yüz tuttuğu vakit sabaha. <gülüyor> Şüphesiz o Kur'an elbette çok şerefli bir elçinin Cebrail'in Vahiden ibaret sözüdür. <gülüyor> o elçi pek kuvvetlidir. arşın sahibi Allah'ın katında çok itibarlıdır. Sen o Cibril melekler tarafından kendisine itaat edilendir. Vahiy hususunda çok güvenilendir. Arkadaşınız Muhammed ise mecnun değildir. Ant olsun ki Cebrail'i Apacık ufukta gördü. Ve o gayb hakkında cimri değildir. Aldığı vahyi aynen tebi eder. O Kur'an da kovulmuş şeytanın sözü değildir. O halde ondan yüz çevirip nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> O ancak alemler için ve içinizden dosdoğru olmak isteyenler için bir nasihattir. Ve mâ en rabbul Fakat alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.